Kıymetli arkadaşlar, radio dinleyenleri, Profesör Doktor Etem Cebeci hocamızla birlikte bir gariplerin Kitabı programında da beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli hocamız bize Esat Efendi Hazretlerinin hayatını ve menakıbını anlatıyorlar. Müteram Hocam, bu geçen haftaki programımızda Esat Efendi Hazretlerinin bu i esadiye ve Risale-i Esadiye isimli eserinden bahsetmiştik. Bu eserin içinde de aynı zamanda basılmış olan Fatiha-i Şerife tercümesi isimli çok küçük bir eserinden bahsediliyor. Esad Efendi Hazretleri'nin. Arzu ederseniz hocam bu eserden bahsedelim. Daha sonra diğer eserlerinden inşallah evet. bahsetmenizi isteyeceğiz. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ezmai'in. Efendim, Fatiha-i Şerife Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. Ve Fatiha-i Şerife, Fetih'le alakalı bir anlamı vardır. Fütuhat'la bir bağlantısı, Fettah ismiyle bir bağlantısı var. Ve Mulla Fenari'nin Fatiha-i Şerife üzerine yazmış olduğu müstakil bir eseri vardır. Evet, çok önemli bir eser. Bursa'da Ulu caminin açılışında Somuncu Baba, Fatiha Suresine bir rivayete göre dört tane mana vermiştir. Evet, bir göre de yedi tane mana vermiştir. İlk manaları cemaat anlıyor. daha sonra gelenleri entelektüel kesim anlıyor. En son vermiş olduğu hutbede Fatiha'ya verdiği manaları ve Hasül havas kesimi anlıyor. Evet. O sırada devrin Diyanet İşleri Başkanı Molla Fenari Hazretleri bir Fatiha tefsiri yapayım kafasından geçiriyor ve Sumuncu Baba o Fatiha suresini ilk Cuma hutbesinde Ulu camide okuyunca kafasında Böyle aydınlanma oluyor. Kafasında o sırada bir plan oluşuyor. Nasıl başlasam, nasıl yazsam, nasıl olur? O Fatiha tefsiri, Molla Fenari'nin yani 300 sayfalık bir kitap halinde. Bizim Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde o tefsir var. Evet. Yani 300 sayfa az bir şey değil. Fatiha çok... Vurumuzlarla dolu. İnceliklerle dolu. Çok derin manevi anlamlar ve onları anlatabilecek üst dil kullanabilme uzmanlığına, kabiliyetine sahip olmaya gerektiriyor. Besmele bir ayettir. Elhamdülillahi rabbil alemin bir ayettir. Gayril mahdubi aleyhim veleddallin ne bitiyor. Evet, Besmele ile başlıyor. Elhamdülillah'la başlıyor. Ve en son kelime eddâlin sapıtanlar. Yani surenin yarısı elhamdülillahi rabbilâhimle rahmanirrahimmalikevmiddin Allah ile alakalı. İlyâken âbudü yâken istayin ihdine sırâtan müstakîm, sırâta lezîne namtâ aleyhim gâyril mavdu ve aleyhim ve leddâlinâmin. Kullarla alakalı. İkiye bölünmüştür Fatiha. Yarısı Allah ile alakalı. Evet. Yarısı kulla alakalı. Ve çoğu mutasavvuflar da Fatiha Suresi'ne bu şekilde bir tefsir yazma, onu açıklama, onu tercüme etme, onu anlatma bu yönde çalışmalar yapmışlardır. Fatiha Suresi'nin tefsirini yapma yönünde. Hatta ben şöyle de söylüyorum. Daha zaman zaman aklıma geliyor. Böyle bu tasavvufların Fatiha Suresi'nin Elhamdülillahi Rabbil Alemin'ine Acaba bütün müstevlifler yazdıkları Fatiha tefsirlerinde Elhamdülillahirabil alemine ne mana vermiş? Şaka değil de gayet ciddi olarak söylüyorum. Bir master tezi rahat çıkar çıkar. Ve Fatiha'nın tamamından da bu şekilde bir plan yapılırsa bir doktora tezi rahat çıkar. Yani Fatiha'ya bu şekilde çeşitli anlamlar veren müstevlifler olmuş. çok deruni manalar var. Hamd ile başlıyor. Evet. Besmele ve hamd. Biz Besmele'yi yemeğin başında çekeriz. Elhamdülillah yemeğin sonunda çekeriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, yani bir başlangıç ve elhamdülillah ve bitiştir. İlk iki ayette başlangıç, bitiş var. Elhamdülillah bir bitişi ifade ediyor. Ve ahiru da'vahum. En ilhamdülillahi rabbil alemin. Onların son davaları. Elhamdülillah demektir. Yani elhamdülillah'ın son ile alakası var. Nimetlerin tamamlanması. Neyedir? Bir nimet ve nimet verene karşı teşekkür. Ona karşı hamd etme. Gerçekten önemli. Gerçekten mühim. Gerçekten dikkat edeyir bir mana. Yani başlangıç ve son. Neyedir? Değer malikü'l müddini ya ke nabudu ya ke nastaîn ihtina sevap talmüstakim artık devam ediyor giriyor. İşte Esad er Rivai Hazretleri de dikkatini çekmiştir bu Fatiha'nın bu yönü ve Fatiha-yı Şerife tercümesi diyerek böyle fazla da uzun değil ama derli toplu şöyle Fatiha'ya bir mana vermiştir. 8 sayfalık bir eser olmuş tabii tabii. Bir eser olarak. Öyle. Diyor ki, sizden biriniz namaz kıldığı zaman Allah'la konuşmuş sayılır. Rabbi'yla konuşmuş sayılır. Böyle bir hadis zikrediyor. Efendim, namazda huşu çok önemli. Siz Fatiha'yı okurken namazda içselleştireceksiniz. Yani onun içteki yansımasını göreceksiniz. Yani bir gaybet hali. Evet. Biz ekstaz, vecd hali, ona ulaşacaksınız. Yani huşu olacak, huzur olacak. Karşında gerçekten Allah var ve onu görüyorsun. İşte namaz kılan kimsenin diyor Esed er-Rivaziyye'leri, Allah'ın münacatıyla, Allah'la konuşmakla şeref kazanır. Ama sen namaz gafletle kılarsan namazla aklına dünya ile ilgili çeşitli işlerin gelirse, bu gaflete kılmış olduğun namazla sen Allah'la konuşmuş olamazsın. Hatta bişir Kafi Hazretleri, Allah'ın heybetini, büyüklüğünü hissedemeden, ürpermeden, derin tefekkürden uzak olarak kılınan namazın fasit olduğunu söyler. bişire hafiyaz derttirilir diyor evet namazda huşu ve huzuru olmayanın namazı kabul edilmez kenzül İrfan sayfa 111'de bir hadis-i şerif getiriyor yani Fatiha ile huzurlu namaz kılmak her rekatın başında bir Fatiha okuyoruz Fatiha sanki demek istiyor ki namazda huzuru sağlar Bütün bir alemlerin rabbi Efendim, Profesör Kuka diye bir Japon, asıllı Amerikalı astrofizik profesörü, alem, bu yaşadığımız alem bir alem. Ama bu alem gibi ne kadar alem var. Onu televizyonda açıkladı. Dedi ki, 70 milyon alem var dedi. İzah bu bunu. Evet Biz bunlardan sadece bir tanesini de yaşıyoruz dedi. Alem ne? artık son yapılan ilmi buluşlara göre ve Kur'an-ı Kerim'de alemin kelimesinin soğul gelmesinde nazara alarak alem ilim bağlantısı nedir? Ne ifade ediyor? Ve alem, eliflam, o marifet, marifetullah onlarla olan bağlantısı ne? Bu alem kavramına bir yeni baştan bir Elhamdülillah Rabbil Alemin'deki alemine yeni bir yorum getirmek ihtiyacı gözüküyor. Yani Peygamber Efendimiz evet. işte 18 bin alemin Mustafa'sı evet. diyorlar ya. 18 evet. bin tane alemden. Evet. O zamanlardan böyle 18 bin alemden öyle bir bahsedilmiş değil mi hocam? Evet. Bu alem sadece o alemlerden bir tanesi. Bir tanesi. Mahiyetini biz bilemiyoruz. İşte eser az önce söylediğim sözlerle Fatiha suresi namazda huzura ve huşuya faydası oluyor demek istiyor sanki. Bu bu şekilde. Namazdaki yaptığımız işler diyor. Ya ya kenesteyn. Yani konuşmalarımız, davranışlarımız meleklerin çeşitli ibadetlerini bir arada bulundurmaktadır. Bir kısım melekler ayakta duruyor. Bir kısım melekler işte Kur'an okuyor, zeki çöküyor. Bir kısım melekler rükuda. Bir kısım secde, bir kısım oturuyor. Namazda hepsi birden var. Evet. Ve insan da namaz ergonomik olarak yaratılmıştır. Namaz kılmaya uygun yaratılmıştır. Vücut yapısı morfolojik olarak, anatomik olarak secde etmeye müsaittir. Hayvanların hiçbiri Vücutları morfolojik şekil yapı bakımından secde etmeye müsait değildir. 2000 senesinde rahmetli Hazreti Gediklavi ile beraber Melbourne'e gitmiştik. Avustralya kıtasında orada koala diye bir hayvan var. Orada o hayvan sadece bir ağaç var. Sadece onun yaprağını yiyor. Başka bir yaprak yemiyor. O hayvanı hayvanat başında böyle bir inceledim. Vücut yapısı itibariyle oynuyor, zıplıyor, dönüyor, dolaşıyor ama secde edecek durumda değil. Alnı itibariyle yaratılır Daha sonra gorillere baktım. Gorillere de yok. Sadece insanlarda var bu. Böyle secde pozisyonu alabilecek alın ve burun yere değme kaydı şartıyla vücut morfolojisi en uygun alın evet. Ve gökte meleklerin şekli neyse Allah insana gökteki meleklerin şeklini vermiş diye İsmail Hakkı Bursevi tefsirinde açıklamalar var. Evet. Dolayısıyla insanın şu şekli gökteki meleklerden gelmiştir. Aslında şekliz varlık nurlar ama bir maddileşip böyle bir cisimleşince şekli insan olarak çıkıyor. Hz. Meryem'e görünen melek insan şeklindeydi. Fetemessele leha beşeran seviyya ayet-i açıklamasında Bursevi bunları anlatıyor. Çok güzel izah ediliyor. Şimdi melekler namaz kılıyor, kıldıkları için bu vücut şekline, bizim vücudumuzun şekline sahip olmaları lazım. Namaz ergonomik yaratılmış melekler. Biz de namaz kılacağımız için namaz ergonomik olarak bu şekilde meleklere benzetilerek yaratıldık bizde. Biz de. Bizden önce vücudumuz şeklini alan melekler vardı, meleklerin de astral bedeni bizim bedenimiz gibi idi. Cinlerin bedeni de bizim gibi çünkü cinler de namaz kılıyor. C Ama hayvanlar yani. yok. hayvanlar namaz kılmak için namaz ergonomik, namaz uyumlu olarak yaratılmamıştır. Cebrail'in de insan suretinde gelmesi Tabi, peygamber, Efendimiz, Efendimiz, şeklinde yani, gibi peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a evet. size Gelmedin. peygamber değil de bir meleği peygamber göndersek ve lelebesine bir insan kıyafetinde insan şeklinde gönderildi ki ayet-i kerime var. Yani bize bu şeklin verilmesinin sebebi namaz Bu kadar basit. Namaz o kadar temel unsur. O Hz. Musa aleyhisselam'ın Allah'la münacatı sırasında inni en Allah ilah ilaha illa ana ben benden başka ilah olmayan bir Allah'ım diyor. Kendini tanıtıyor. Fabudini sen de bana kulsun diyor. Ben Allah'ım sen kulsun. Kul ve Allah arasında bir münasebet gelişecek. Allah şunu emrediyor. Eki mis salate namaz kıl diyor. ''Ben Allah'ım, sen kulsun, hadi namaz kıl. Evet. Halbuki Allah-u Teala Tevrat'ta pek çok emirler vermiştir Hazreti Musa'ya. Birinci emir namaz kıl. ''Akimnissalateli zikri'' Taha suresinin ikinci sayfasının başı. ''Beni zikretmek üzere namaz kıl.'' diyor. İşte anlıyoruz ki namaz ikinci il, imandan sonra ikinci il. Allah var, inandık, ha, inandıysak ona ibadet edeceğiz. Allah var mı? Var. İnanıyorum mu? İnanıyorum. O halde ona itaat et. Yani namaz kıl, boyun eğ ve ibadet et. Evet. Ya. İşte Fatiha-i Şerife'nin bu şekilde namaza böyle bir tatbiki var. Yani Allah'ın azamet-i kibriyasını Allahu Ekber'le ilan ediyoruz. Allah en büyüktür. Bu Allahu Ekber cümlesi ve Fatiha okunduğu zaman Allah'ın sarayına Allah'ın huzuruna giriyorsunuz. Bunu ifade ediyor. Besmele, ondan sonra Elhamdülillah. Evet, Hamd Allah'a mahsustur. Rabbül Alemin, 18 bin Alemin gerçek terbiye edicisi, yaratıcısı, şekillendiricisi, o Allah'tır. Errahman rahman isminin icabı olarak dünyada hiçbir ayem yapmadan herkesi dünyevi nimetlere nail eder. Errahim'le, o isimle de, onun icabı olarak da ahirette sadece müminlere merhamet edip, sadece müminleri cennet ve cemaatullah ile mükafatlandırır. Evet. Böyle bu şekilde Malik-i bu sona kadar veleddalin, amin, esad Hazretleri, Pir Efendimiz, açıklamalarını böyle bir hikemi, bir yapı içerisinde okucuya sunmaya çalışıyor ki müritler bunu okusun da bu şuur üzere Fatiha'yı okusunlar. Bu bilinç üzere okusunlar. Bu ne hedeflemiştir? Gerçekten de Fatiha-i Şerife tercümesi 8 sayfa halinde müstakil bir eserdir. Ve Risale-i Esadiye ile birlikte ilk defa 1986 senesinde İstanbul'da Erkam yayınlarınca neşe edilmiştir. Erkam yayınlarını yöneten muhterem kardeşlerimize, muhterem abilerimize yaptıkları bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Esad Efendi'nin o diğer eserlerini de Erkam yayınlarından evet. bulabiliyoruz. Bu da ufak bir risale, evet ufak efendim. bir kitap. Ama çok önemli, faydalı bir eser inşallah hocam. Evet. Bir de yeni bir Bunu Ercan Bey neşretti evet. Kısa bir tercümesi daha var Kaside-i Evet, Tercümesi var bu Esat Efendi Hazretleri'nin Biraz da ondan bahsedebilir misiniz? Evet Ercan Alkan Bey Çok çalışkan bir akademisyen Çok ciddi bir akademisyen Çalışmalarını dikkatle Zevkle Ve dualarımızla izliyor ve destekliyoruz Allah razı olsun Güzel çalışmalar var ciddi çalışmaları var. Tısov, ilmi ve araştırma akademik dergisi var. Onun üçüncü yıl sayı 30 2012'de 151 ve 170 sayfalarda yayınlanmış oluyor. Bu yayınlanan kasideyi münferice böyle Müslümanlar daraldığı zaman işte Kasideyi, münfericeyi okurlar. Evet. Ve onunla rahatlarlar. Ve çok ağır bir, ağdalı bir Arapçadır bu. Tabi Esad Erbili Hazretleri ki Molla Camii'nin lüccet Esrar adlı eserini okuyacak kadar çok güzel bir dile hakimiyeti, farçaya, Arapçaya hakimiyeti var. Türkçe gibi Arapça konuşur. Türkçe gibi farça konuşur. Böyle dili çok kuvvetli ve o ilmi yapısı içerisinde Kasid-i başarıyla tercüme etmiş ve bu 2012 senesinde yayınlanmıştır. Çok ince manalar, çok ince, efendim söyleyeyim, açılımlar, üzerine çok tefekkür edilmesi gereken, üzerine böyle durulması gereken çok güzel cümleler var. Bu Kasid-i tercümesinde esad Erbil Hazretleri işte bu Kaside-i insanlar okusunlar, anlasınlar, rahatlasınlar, relaks olsunlar, onu vesile edinerek karşılaştıkları sıkıntılarda kendilerine Allah'ı dayanak alsınlar ve Allah'la buluşsunlar ve kuvvetlensinler. O şekilde bir niyetle müritleri ve bütün insanlık için tercüme etmiştir. Türk insanı için, Türk kültür dünyasına. Evet hocam. Bir de hocam, yani şu ana kadar gördüğümüz eserlerinden bu Esad Efendi Hazretleri'nin iki tane tercümesinden bahsettiniz. Birisi Risale-i Ehadiye, Tevhid Risalesi tercümesi, diğeri de Kaside-i Minferice, bu infiraç, bir rahatlama, bir açılım olsun diye yapılan bu yazılan, bu Kaside'nin tercümesi. Diğer eserlerini de şöyle toparlarsak, işte bu Kenzül İrfan isimli eserinden bahsettiniz. Mektubat isimli eserinden bahsettiniz. Bu Divanından bahsettiniz. Risale-i kendi yine telif ettiği eser. Bir de Kıymetli Hocam makaleleri var. Kısaca isterseniz bir de bu makalelerinden yayınlanmış makaleleri var. beyan Hak dergisinde yayınlanan makaleleri. Bunlar da zaten bir kısmı Mektubat'ta neşredilmiş. Yani kısaca bu makalelerden bahsedebilir misiniz hocam? Evet. Bu programda görünecek sonuna yaklaşıyoruz. E, dergilerde tabi dergilerde yayınlanan ve Latinize edilmemiş bir takım yazıları, soğuk ilmi ve akademik araştırma bir tarafından aşama aşama yayınlanmaktadır. Evet. Özellikle bir iki ve altıncı sayılarda görüyoruz. Çünkü eserleri yazdıkları bir bir yazardır yani. Yani bir sufi kişiliği vardır. Efendim, Aleyhisselam tefsir, hadis, fıkıh bilir, zahiri ilimleri bilir, şeyhtir. Bunların yanı sıra aynı zamanda Esad-ı çok kalemi kuvveti bir yazardır. Mektubatını okursanız kaleminin kuvvetini görürsünüz. Evet. İşte bir zamanlar eskiden çıkan Tısağuh dergisi vardı. 1900'lü yıllarda orada yazılar yazmıştır, makaleler yazmıştır. Mekârimi Ahlak adlı bir dergi var. Orada da yazılar çıkmıştır. Beyanul Hak dergilerinde çıkan yazıları vardır. Bunların büyük bir kısmı bugün elimizdeki mektubatta vardır ve mevcuttur. İşte bu eserlerin yani bu makalelerin tamamının yayınlanmasında aslında bir ihtiyaç var. Evet. Bu da bir bir mastel olarak veya da bir mezuniyet tezi olarak Bütün yazdığı makaleleri bulmak ve yayınlamak lazım. Çünkü bir kısım makalelerinde kendi ismiyle değil de takma isimle yazdığını biliyoruz. tarih isim kullanmış. Müstahar bir evet. isim kullanmış. Yani evet. gerçek kişiliğinin, ilmi kişiliğinin, ilmi hüviyetinin ortaya çıkması için bütün eserlerinin yayınlanmasında fayda görüyoruz. İnşallah bunlar da yeni araştırmacılar. Allah razı olsun. Ercan Alkan Bey çok ciddi çalışmalarıyla tanınmış, değerli bir bilim adamı onun çalışmalarıyla belli bir yere kadar geldi bu konu. Evet. Bundan sonra da inşallah Allah tamamını nasip etsin diyoruz. Kıymetli hocam Esad Efendi Hazretleri kendisi aynı zamanda bir mürşidi kamil ve eserlerinde mürşide duyulan ihtiyaçtan da bahsediyor. Bununla alakalı Esad Efendi Hazretlerinin bu fikirlerinden kanaatlerinden bahsedebilir misiniz? Evet. Adap kitaplarında eslaf, ya bizden önce gelen o dönemin insanları şehlik nasıl bir makamdır? Standardı nedir? Kriteri nedir? Mürtlük nedir? Mürtliğin standardı nedir? Mürtlük kriteri nedir? Bu kriterler ısrarla, kalın çizgilerle belirlenmeye çalışılmıştır. Gerekçesi şudur. Çünkü gerçek şeyh olmayanlar ortaya çıkıyorlar. Din üzerinden para salımaya çalışıyorlar. Din üzerinden makam ve mevki elde etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu yolun doğruları da var, sahteleri de var. Risale-i Kuşeyriye'de Efemî Lüma'da eski böyle yazılmıştı soğuk kaynaklarında. sahte şeyhlerden, sahte sufilerden bahsediliyor. Bunlara mustasvıfa deniliyor. Bir şeyhin standardı ne olmalıdır? Ve bir şeyhe biz niçin ihtiyaç duyarız? Yani bu bir şeyhe ihtiyaç duymak. Yani ne ifade Şeyh ediyor? var bir de şeyhlik taslayanlar var. Tabi Değil mi hocam? Yani, bir yani şeyh uygunsun. olmadığı halde ben şeyhim diye ortaya çıkanlar var. Yani. Evet Şimdi mürşit o doğru yola götüren, o doğru yola hidayet eden, Kur'an ve sünnetle götüren böyle bir manası var. Evet. Yani reşat, olgunluk yoluna götüren insan demektir. Esad-ı Elbih Hazretleri acaba mürşide niye ihtiyaç duyuyoruz? Bunu anlatmak istiyorum. Yani Müşide ihtiyaç standartlardan bir standarttır. Ve o standartı acaba nasıl belirleyebiliriz? Evet. Efendim siz cahillikten kurtulmak istiyorsunuz. ilahi ilimle, ilahi marifetle bezenmek ve süslenmek istiyorsunuz. Bu sadece kitap okunarak elde edilmez. Kitap okumak suretiyle elde edilmez bu. Yani evet. elimize kitabı alalım Bir tek Abdülkerim-i Cili'de gördüm ben bunu. Her ne kadar o büyük sapların yazmış olduğu kitapları biz anlamasak da o kitapları okuyalım. akli Reşadet yani zahiri ilim olgunluğu kazanılabilir tasavvuf açısından. İşte bu olgunluk insanı tasavvuftaki olgunluk gibi olgun yapmıyor. Neyidir? Yani mutlaka o Allah deyip kendinden geçmek, secdeye kapanıp ağlayıp bütün Müslümanlara dua etmek. Bunların hepsini yapmak lazım. Bunları eğer yapamazsanız, seyrisülük çıkaramaz, inisiye olamazsanız o şekilde bir olgunluk, noksan bir olgunluk olarak ortaya çıkıyor. İlla zikir lazım. Birinci planda. Ondan sonra o zikrin sağladığı huşu ile ibadet lazım. O ibadetten alınan enerjiyle de ahlak-ı Muhammedi ve tehalluku bi ahlak illahi dediğimiz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak lazım. Cehaletten kurtulmak, ilahi ilim ve marifetle süslenmek için sırf kitap okumak yetmez. Nefsin hilelerinden kurtulmak istiyorsanız manevi bir yola Ve o yolu gösteren manevi bir yol göstereceği ihtiyaç var Çünkü onun da kendisine göre özellikleri var yolun O yolun özelliklerini O yolu daha önce kaç etmiş olan o yolu daha önce bir bilene ihtiyaç var O kural ves elu ehlezikri inkü alemun bilmiyorsanız bildiğinizden öğrenin deniliyor. Yani, te, te, te, Tecrübeli bir rehber olmuş oluyor. Bir kere her şeyden önce Ahmet Avni konuk Mesinevi şerhinde 4. iltinin 56. sayfasında şöyle söylüyor. İntisap nedir? Bak aynı. Bir kimsenin kendisini beğenmeyip mürşidini kendine örnek almış olmasıdır. Evet. Ben iyi değilim. Kendimi beğenmiyorum. O zaman iyi birini bulayım kendime onu örnek alayım. ka model bir şahsiyet polim. İnza balay bundan ibarettir diyor. Eğer intisap diyor. Bu anlayışla yapılmıyorsa o kişi gerçekte intisap etmemiş demektir. Olgun bir kimsenin iradesi salikin iradesini kaldırdığı için kamil demek salik demektir. Fenafish şeyh budur. Siz şeyhinizi seveceksiniz. O model şahsiyet olarak ...kendinizi örnekleyeceksiniz... ...modelleyeceksiniz... ...onun gibi olacaksınız... ...ve onun... ...kazandığı hüviyet... ...onun büründüğü karakter... ...onun kazandığı renk... ...onunla renkleneceksiniz... ...onunla karakterleneceksiniz... ...yani identifikasyon... ...aynı kişiyle sahip olacaksınız... ...daha önce ben... ...anlattığımı hatırlıyorum... Antonio Robinson... Böyle dünya atış şampiyonalarında birinci gelen bir Amerikalı. Evet. Nasıl oldu da siz birinci geldiniz? Diyor ki daha önce birinci gelen Amerikalı arkadaşımı buldum diyor. O dünya birincisiydi diyor. Attığını vuruyordu. Ondan atıcılık dersi alırım ama bir sene müddetle onun yandan ayrılmadım diyor. Evet. Onun yedi yemekleri yedim diyor. Onun okuduğu gazeteleri okudum. Onun izlediği televizyon programları izledim diyor. Onun sevdiği yemeklerden yedim diyor. Onunla çok çok sohbet ettim diyor. Onun yattığı saatte yattım, onun kalktığı saatte kalktım. Onun saç bişimine göre saçımı kestirdim. Onun saçını taradığı gibi taradım. Evet. Ve onun giydiği ve takip ettiği moda neyse onu izledim. Ve onunla ben aynı iyileştim. Ondan sonra ondan atıcılık ders almaya başladım diyor. şeklen onu bir model şahsiyet olarak bir modelleme yapmak suretiyle kendimi ona benzettim diyor önce dışımı benzettim diyor ondan sonra onun atıcılık kabiliyetini kolonladım kendimi kopyaladım 2 evet. ay çalıştım ondan sonra ben de attığımı onun gibi vurur hale geldim ve dünya şampiyonu oldum diyor Antonio Robinson bizde şeyhlerimiz peygamberimizde fani olmuştur Ondan sonra Allah da fani olmuş, Allah'ın ahlakını gerçekleştirmiştir. Biz de şeyhimizi bir olgun insan olarak, fena makamına ermiş, olgun bir insan olarak modellersek, onun yürüdüğü gibi yürürsek, onun yaşadığı gibi yaşarsak, onun hayat stilini gerçekleştirebilirsek, onun giyinişini, oturmasını, konuşmasını, davranışlarını, tavırlarını biz kopyalayabilirsek, şeklen onu realize edip gerçekleştirebilirsek düşünü gerçekleştirebilirsek o içindeki miras da bize artık yerleşmeye bize gelmeye başlar. Önce dıştan başlar afaktan ondan sonra önfise. Önce dış ondan sonra iç. Önce horayzantıl yatay dış şekiller. Kendimizi o nasıl yedi nasıl su içti peygamberimize benzetiyoruz. Nasıl yattığı, nasıl kalktı, her şeyimiz ona benzeyecek. Bunu sağladıktan sonra, Peygamberimizin ruh hamulesi, evet. maneviyat hamulesi miras olarak bize geçer ve varisi Peygamberi oluruz, Peygamberimizin mirasçı oluruz. Peygamberimizin gerçek mirası, onun sahip olduğu ahlaktır. O ahlaki elde etmek için şekilden öze giden. kabuktan öze giden bir yol, metot olarak onu takip etmek gerekiyor. Eğer siz bunu takip edemezseniz, bu yolu izleyemezseniz, kendinizi şeyhinize, peygamberimize ve Allah'ın ahlakına dönüştüremezseniz, cahil olmaya, cahil kalmaya ve marifet yolunda nakıs olmaya ve insan-ı olma yolunda geride kalmaya mahkum olursunuz. Evet. bir kızm insanlar la ilahe illallah diyen cennete girer. Hadisine bakıyor. Ben de la ilahe illallah derim cennete girerim. Böyle kolay zannediyor. Allah dostlarına olan sevgiyi ve onların şefaatini önemsemeyenler kendilerini aldatmış olurlar diyor Esaderi Hazretleri. Kıyamet günü şefaat edeceklerin sıralandığı şu hadiste evliya'ya muhabbet edip onların yolunda gidenlerin hatalarını düzelterek ve güzel amellerle şefaatine nail olacakları belirtilmektedir. Kıyamet günü önce peygamberler, sonra bildiğini, öğrendiğini yaşayan alimler, ondan sonra şehitler şefaat ederler. Evet. Peygamberler, ilmiyle amil olan alimler, yani bilgilerini amele, uygulamaya, pratiğe, pratiğe dönüştüren insanlar, Alimler ve en sonunda şehitler şifat ederler. Ve el mer'u -mer me amen e'habbe kişi ahirette sevdiğiyle beraber toplanacak bir araya gelecektir. Kimi seviyordunuz? İşte Esad Erbil'i hazretlerini çok seviyoruz. Ahirette onunla beraber olacağız. Rahmetli, Sami Efendi hazretlerini çok seviyoruz. Ahirette onunla beraber olacağız. En çok kimi sevdiyseniz ahirette onun yanında olacaksınız. Bir gün bizi küreye sordular. Dediler ki üstad dediler. Yani evet. sen hani öyle bir fazla bir nafile bir namazın yok fazla. Öyle bir hayatın yok. Öyle fazla bir orucun, nafile orucun falan yok. Böyle hani fazla bir hayırat-ı hasenat. Böyle takva. Bu gibi şeyleri sende göremiyoruz. Bir yandan da Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni durmadan onu anlatıyorsun. Evet. Ama ondaki halleri sende göremiyoruz. Üstad, bu nasıl bir durum diye sormuşlar. Nisfazı kısa yürek bu soruya şu şekilde cevap veriyor. Önce bir düşünmüş. Yani delikleriniz doğru diyor. Evet. Yani bir Abdülhakim Arvasi Hazretlerindeki o olgun ahlak bende yok diyor. Dediğiniz doğru diyor. Ben ne aksın diyor. Burada doğrusunuz diyor. Ama ben onu seviyorum diyor. Ben onu seviyorum. Hakikat öyle. Şimdi bu büyük zatları görüyoruz. Evet. Önümüzde bu büyük zatlar hepimizin örneği. Allah hepsine razı olsun. Amin. Yani başlıkları toprakların ayak izlerine bin tane canımız veda olsun. Onların tırnağı bile olamayız. İşin aslı bu. Yani eğri Şu oturalım al. ama konuşmamız doğru olsun. İşin doğrusunu. Evet. Yani hiç ele alınır bir tarafımız yok hiçbirimizin. Hepimizden oksanlık var. Başa ben de olmak üzere. İstanbul. Ama dönüp dolaşıyorum, ben de nezi Fazıl kısa kürek gibi düşünüyorum. Ama önümüzdeki bu olgun zatları, onları seviyoruz yani. Eksiğimiz var mı Doğru. Ama sevdiğimiz. Gerçek de seviyoruz. Ya bu şaka değil, ciddi seviyoruz. Yani He. bir şey dedikleri zaman yapmaya çalışıyoruz. Bize bir şey söyledikleri zaman benimsemeye çalışıyoruz. Eksiğimizi söyleyince mutlu oluyoruz. Kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Bize yardım etmeye çalışıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Dua ediyorlar. Layık olmaya çalışıyoruz. Yani seviyoruz. Bir sevgi münasebeti var yani. Onlar gibi olmamız zaten mümkün değil. Kimsenin olmasında mümkün değil. Gözükmüyor. Bu bozuk bir devir. Yaşadığımız devir. Faiz alabildiğine gitmiş, yayılmış. Devrin kötülükleri, pislikleri, porno, uyuşturucu, aman neler var neler. Nikahlar çoğu sahih değil. Hep sıkıntılı. Böyle bir dönemde haram helal karışmış. Doğru yanlışını ayırt edemiyorsunuz. İyi bir insan nikahı çok zor. Evet zor ama ne fazla kısa küreyim dedi gibi biz onlar gibi olamadık ama onları seviyoruz. Bu bir gerçek. Gerçekten seviyoruz ama yani dilimizin ucüre değil. Hatırlayınca, ta Ankara'dan hatırlayınca gözümüz yaşarıyor. Duygulanıyoruz. Hocam bu, bununla alakalı Esad Efendi Hazretleri de bu kıyamet gününde şefaat edecekleri sıralandığı işte nebiler sonra alimler, sonra şehitler şefaat ederler. Hadis-i Şerif'i zikrediyor ve evliyaya muhabbet edip onların yolundan gidenlerin hatalarını düzelterek ve güzel amellerle şefaate bu dünyada nail olduklarını yani bu Hadis-i Şerif'in muacihesinde şefaati bu dünyadan nail olabileceklerini tarikata girip mürşide itibar etmek suretiyle söylüyor. Yine Esat Efendi Hazretleri mektubatta hocam, kamil bir mürşidin yüzüne bakmanın yani 40 yıl çileden daha böyle feyizli olduğunu evet, evet. söylüyor. Yani bir mürşidi kamile itibar edip onun yolundan gitmenin kıymetli hocam. En son şu şunu evet. okuyalım evet. ve programı bitirelim vakit doldu. Yol varmayınca mürşide yol, yol olur mu? Dal meyvesini vermemişse dal, dal olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. İşte bir ağaca bağlı bir dal olabilirsek, evet. o dalın ucunda elbette bir meyve çıkacak. Biz kendimizi o dal gibi oluşturmaya çalışıyoruz. Yoksa işin gerçek hakiki olanları, gerçek e, dervişler bu devirde bulmak çok zor. Ama mürşid Kamil hiçbir zaman eksik olmayacak. Kıyamete kadar devam edecektir. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum efendim. Kıymetli Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Kıymetli Arkam dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.